Tabi burada tathirul necase necasetin temizliliği ifadesi kullanılsa da bizatihi necasetin temizliliği değil o necasetin nereye bitişmiş ise hangi mahalde var ise o mahallin temizlenmesi. O yüzden tathirul Necaseyi i mahalliha ifadesi kullanılmaktadır. O necaset mahallinin temizlenmesi.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 necis olan bir madde olmasın bal yağ gibi de giderici özelliği bulunmayan madde olmasın çünkü bahsettiğimiz gibi bir balı necaset mahalle dökecek olursak orayı gidermez belki daha fazla bulaştırır yağ da bu kabildendir ama akıcı olan gül suyu sirke ise bu kabilden değildir orayı bizatihi giderecektir may Müstamele gelince ki may e, tanımıyla alakalı e, geride biz detaylı bilgi vermiştik. Nedir May-i e, Abdestten arta kalan su. Yani abdest aldık ve abdest uzuvlarımızdan ayrılan su may Kendisiyle hadesin izale edildiği, abdestsizliliğin izal edildiği veyahut da kurbet niyetiyle kullanılan su. İbadet niyetiyle kullanılan su. Kişi abdestlidir.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 Yine Eşhurun Bilali'ye baktığımız zaman Eşhurun Bilali de Merakül Felah isimli eserinde may Müstamel ile hakiki necasetin izale edilebileceğinden bahsetmiştir. Ama e, başka diğer Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman e, ki Haskefi olsun e, Durul Muhtar'da İbn-i Nüceyim olsun Bahru Raik'te, Beda'yide hatta i̇bn Abid'in Haşesinde may Müstamel ile hakiki necasetin izale edilemeyeceğini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 de necistir hatta muhalaza dediğimiz galiz olan necasettir o zaman yecibu bu gasturat eğer bu meni yaş ise bunu yıkamakta gereklidir. Tabi özellikle bundan bahsediyorum çünkü farklı mezheplerde buna dair farklı görüşler vardır. Özellikle şafi mezhebinde meninin temiz olduğuna dair ifadeler vardır. Ama hanefi kaynaklarında buna özellikle yer verilmesi de bundan kaynaklanmıştır. Meni necistir ve bizzati giderilmesi gerekir. Ama bunun giderilmesi de iki şekilde. Eğer bu yaşsa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 bulunduğumuz yer itibarıyla bu durumda elbisemizde bu kadar bununla yetiniriz kurusundan. ama eğer e bedenimize gelmişse ihtiyaçsa dediğinde onu elbette yıkamamız gerekecektir. Burada temas edilmemiş ama e daha geniş kaynaklara baktığımız zaman bu meni konusunda erkeğin menisi olarak söyleniyor. Kadının menisinin ise her halükarda yıkanmasının gerekliliğinden bahsediliyor. E böyle bir ayrım da vardır. Bunu da bir şekilde ifade etmiş olduk.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 veya bu bağlamda işte herhangi bir düz zemine e, sirayet edecek olsa üktüfiye bir mesahima orayı mesetmekte yetinilir. E, eser oradan gidince orası temiz olduğuna dair kişi kalben kanaat getirdiği zaman orası temizdir denir. İlla ki orayı yıkamak, gasletmek, oraya suyu akıtıp suyu bir taraftan verip diğer taraftan gitmesini e, sağlamak şart değildir. Cam da bu kabildendir, pürüzsüz kemik de bu kabildendir e, veyahut da işte çelik emsali e, maksat üzerinde e, necaseti tutabilecek engel olmayan ve içine necaseti nüfuz etmeyeceği e, saydam, e, düz, pürüzsüz her bir zemin bu kabildendir. E, farklı bir mesele, tathir Erdin Neces, necasetin temas etmiş olduğu bir toprağı temizlemek nasıl olabilir? Ve izâ ashabet el-erde necasetün feceffet bi şemsi. Buraya geçmeden önce yukaraki meseleye dair e, özellikle kurban bayramında e, müşahede ediyoruz. Veyahut da kasaplar e, et kesiyor, hayvan kesiyor. Evet besmele ile kesilen bir hayvanın eti necis değildir. Ancak kesim esnasında o iki e, e, fışkıran akan kan ise necistir. Veyahut da o bıçak necis olan bazı yerlere de temas edebiliyor. Bu durumda onun silinmesi yani bir beze silmek veyahut işte hayvanın üzerindeki temiz olan kürküne silmek, postuna silmek o bıçağın temiz olması anlamına gelecektir ki o kişinin üzerindeyken özellikle kurban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 Bazı bıçakların sapları nakışta olabiliyor ve nakış olduğu için içine necaset e, nüfuz etmiş olabilir. Bu durumda onu silmek değil bizatihi yıkamak gerekli olacaktır. Bunu da ayrı bir şekilde vurgulamış olalım. Ve izi el arda necasetün bir yere necaset sirayet etse bahçede hayvan kesik, hayvanın kanı toprağa aktı ve hayvan oraya idrarını yaptı. <gülüyor> Güneş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 Ki bu son iki görüş aslında ihtiyas adedinde daha fazla kabul edilen bir görüştür. Bu kadar bir miktar af kapsamında ama bu kadar miktardan fazla olur ise bu ise namaz mani olacaktır. Tabi niye burada bir dirhem diyoruz? Yani bu niçin bu alanla sınırlıyoruz bunu? Bunun sebebi ileride okuyacağız. İstibra meselesi vardır. Tabi bugün nasip olur mu istibra değil istinca meselesi.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 bevil dedi, idrar dedi. da eti yenmeyen hayvanların idrar olduğunu söyledik. Çünkü eti yenen hayvanların idrarı necasit-i hafifedir. Gait ise büyük pislik. Bu noktada eti yensin veya yenmesin. Sahi olan görüşe göre bu da necasit-i galizadır. Bu noktada eti yenen hayvanların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 Hatta birçok musallif de bu ifadeyi kullanmıştır. i̇bn Abid'in de haşiyesinde bunu ifade etmiştir. Ama tabii burada şöyle bir ayrıma gitmek gerekir. Biz İsmaila fetva kurulunda da bu konuyu irdelemiştik. Özellikle beyaz ispürta veyahut da işte mavi ispürta, etil alkol veya metil alkol bunları da bu kabilden değerlendiriliyor. Bunlar işte zati alkoldür. Peki necis midir değil midir? Burada şöyle bir ayırıma gittik. Eğer bu içme gayesiyle üretilmişse işte günümüzdeki biralar, rakılar veya diğer alkolü içecekler bunlar da tıpkı şarap gibi necistir ve galiz olan necasettendir. Ama içme gayesiyle üretilmemişse işte kolonyalar gibi veyahut da kozmetik bir takım ürünler gibi çözertici olarak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 Ama içme gayesiyle üretilmeyen işte kolonya ve emsali meselelere gelince içinde bulunan alkol Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre necis değildir. Dolayısıyla elbise veya vücuda temas etmesi durumunda yıkanması şart değildir. Tabi bu dediğimiz Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebi bu noktada daha farklı düşünülmektedir. O yüzden ihtiyaç sadedinde şüphesiz bundan kaçmak en güzeldir. Efendim? Sigaranın içilmesi de keza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 Peki ve in asabetu necasetu muhafefe necaseti hafife elbiseye veya vücuda temas edecek olursa ne gibi örnek veriyor? Kebevli ma yükkallahmuhu etiyenen hayvanların e, idrarları gibi.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 Velev ki bir kerede dahi yıkayarak eğer onun o gözüken aynı gidiyor ise o necaset temiz olacaktır. İlla e'imka min ya, ama aynı gitti ama eseri kaldı, rengi kaldı veya kokusu kaldı. Ki renk ve koku noktasında özellikle beyaz bir gömleğe kan sirayet edecek olsa ne kadar duru suyla yıkarsanız yıkayın orada kanın rengi gitmeyecektir. Burada asıl olan renginin gitmesi değil onun cirminin cüssesinin ayının gitmesidir ki ayın gittikten sonra dediğimiz gibi renginin veya kokusunun kalması buna mani olmaz. Bu ama şukku izaletu bir de izalesinde meşakkat olan, mümkün olmayan, zor olan ancak bir takım deterjan gibi maddelerle temizlenmesi gerekli olan şeyler müstesna. Ama öyle olduğu halde eğer bu eseri gitmese bile aynı gittikten sonra orası temiz olarak hüküm verilir. Bu birincisi.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 veyahut da avama bunu ifade ediyoruz. Avam noktasında ehl yani temiz olduğumu olmadığımı şüpheye düşecektir. O şüpheyi bertaraf edebilme adına üç kereyle müteahhir ulema bunu takdir etmiştir.